Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Teşekkür ederim günaydın. Bugün bu Diyarbakır'da hafta sonunda gerçekleşen Ziyaret Barzani ziyareti ve onun getirebileceği ar arka planında yatan ekonomik ve başka siyasi yönler. Üzerinde biraz konuşalım. Evet. Barzani buluşması üzerinde duralım demiştik. Evet. Evet. Sen o bir miktar orayı yakından da tanıyanlardan birisin galiba değil mi? Yani çok yakından tanıdığımı iddia edemem tabii ama ıı, geçen yıl aşağı yukarı bir yıl önce ıı, Kuzey Irak'a bir ıı, gezi ıı, yaptım. Iı, bazı bir gazeteci, akademik yazar arkadaşlarla orada e, Kürdistan, e, Kuzey Irak e, bölgesel Özerk mi Özerk deniyor. Evet. Tam resmi ismi değil mi? E, Kürdistan Özerk yönetimi. Evet. E, bu e, onun yetkilileriyle özellikle Sanayi Bakanı'yla e, konuşma fırsatım oldu. E, Süleymaniye'ye de gittik. Bu e, Orada Goran'ın genel başkanıyla konuştuk. Muhalefet Partisi Kuzey Irak'ın özel yönetim bölgesinde. Orada tabii bu konuşmalar çok benim için de öğretici ve ufuk açıcı oldu. Yani tam bundan bir yıl önce aslında şey büyük bir biz buna biliyorsun şey teori, teorisinde bilim teorilerinde paradigmatik kayma ya da paradigmatik dönüşüm diyoruz. Yani denklem tümüyle değişiyor. Hem formatı değişiyor, parametreleri değişiyor. Böyle bir devrim oldu adeta. Bir tehdit olarak görülürken Kuzey Irak'taki Kürt yönetimi, Barzani ve esas olarak tabii oradaki özellik ki yarı bir bağımsız adeta Kürt devleti var orada filan böyle. Bu bir büyük bir tehdit olarak görülüyordu. Yıllarca böyle görüldü. Biliyorsun Barzani özellikle küçümsendi. Hatta zaman zaman bazı kesimlerce aşağılandı. Bu da büyük bir değişim oldu. Tehdit olmaktan çıktı ve orada büyük bir potansiyel oldu ve tarihsel olarak buradaki fırsatın kaçırılmaması gerektiği bir şekilde hükümet katında. Yani bunu ben Barzani ile ilgili Kuzey Irak'la ilgili yaklaşımı ve Kalkınma Partisi de dahil Yani onu istersen Dinleyicilere hatırlatalım Hani sadece işte Türkiye'de silahlı kuvvetler kesimi işte ne diyeyim Ulusalcılar, milliyetçiler, MHP CHP değildi Adalet ve Kalkınma Partisi ilk yıllarında da bu bakışla bakıyordu oraya. Evet, peş, peşmerge lafından geçilmiyordu ve üstelik evet. de Bar Barzani'yi de tabii, gayet tabii. aşağılayan bir... Yani orada var. büyük bir dönüşüm oldu. Şimdi bu tabii dönüşümün tam perde arkasına vakıf değiliz ama burada şeyin rol oynadığı çok açık. Şeyin, Pragmatik Adalet ve Kalkınma Partisi'nin pragmatik... E, niteliğinin e, önemli bir rol oynadığı Hatta belki de belirli, belirleyici rol oynadığı kesin her şeyden önce tabii ekonomi ve petrol e, Adal ve Kalkınma Partisi Türkiye'de büyümenin devam etmesini istiyor genelde ekonomi yönetimi sorunları farkında cari açık enerji ithalatçısı bir e, ülke ve e, birdenbire anlaşıldı ki orada muazzam bir şey petrol potansiyeli var petrol ve doğalgaz potansiyeli Şimdi o zaman neden biz bu ıı, potansiyeleden yararlanmayalım büyük bir ihtimalle ıı, sorusu soruldu ve buna ıı, olumlu cevap verildi ve o andan itibaren ıı, şey değişmeye başladı bütün ıı, olay. Tabii ikinci bir kulvardan da aslında PKK ile olan ıı, mücadele ıı, de bence ıı, rol oynamaya başladı. Anlaşıldı ki aslında ıı, Arzani ile ittifak yaparak PKK ile mücadele daha etkili sürdürülebilir. Bu tabii doğrudur, yanlıştır tartışabiliriz bunu. Ama sonuçta böyle bir sanıyorum yeni sorular soruldu ve yeni cevaplar verildi. Ve o andan itibaren bakış ve politika, strateji tümüyle değişti. Şimdi oraya gittiğimde böyle bir ortamda zaten gitmiştim. Ve görülen manzara hakikaten çarpıcıydı. Yani zaten hemen anlıyorsunuz bütün şeyler, firmaların şeylerine bakıyorsunuz, panolara bakıyorsunuz, nefınlara bakıyorsunuz, oradaki yapılan inşaatlarda firma adlarına bakıyorsunuz, anlıyorsunuz ki aslında bu bölge Türkiye ekonomisine zaten önemli ölçüde, entegre olmuş. Ama tabii daha... Önemlisi rakamlar. Sanayi Bakanı'yla dediğim gibi bir konuşma fırsatı bulmuştum. Ve şöyle özetleyebilirim durumu, bu petrol durumunu diyelim, enerji durumunu. Bir kere 300 bin varil şey çıkıyor aşağı yukarı. günlük 300-400 bin varile herhalde bugün vardı. Ve bu üretim... Kamyonlarla yani tankerlerle Taşınıyor Türkiye bu tabii son derece Zahmetli ve kısıtlayıcı bir olay Üçte ikisi aşağı yukarı bu şeyin Üretimin Şimdi bu şey bile Bu gelişme bile Bu petrol üretimi bile Müthiş zenginleştirilmiş durumda Yani bana söylenen 6-7 yıl içinde Kişi başına 300 dolardan gelir Tabii bunlar tahmini doğru dürüst istatistikler de yok ama Ben sanayi bakımının yalancısıyım çeyin ç ç ç, ç ay ç çelebi mi dem hatırlamaya çalışıyorum da şimdi evet neyse çelebi sanıyorum bir Türk kökenli bakan zaten yani şey Türkmen bu şeyin 300 dolardan 4-5 bin dolar çıktı mı söylüyor hükümetin Kürdistan Özel Yönetim bölgesindeki şeyin hükümetin Barzani hükümetinin gelirleri 150 aşağı yukarı milyon dolardan 12 13 11 12 milyar dolara çıkmıştı geçen yıl bugün belki biraz daha fazladır şimdi bu, bu inanılmaz bir tabi gelişme şimdi fakat potansiyeli öğrendiğiniz zaman bunun nerelere gidebileceğinin ayı görüyorsunuz o 2 milyon varil olarak tahmin ediliyor. Evet, potansiyel. Sinan, Sinan Çelebiymiş baktık. Sinan Çelebi. Evet. Tamam. Peki bir de şeyi bu 11-12 milyar dolar gibi bir rakamı oranın nüfusu ne kadar? 4-5 milyon. 4-5 milyonlu bir nüfusa tabi çok büyük bir sıçramam bu. tabi büyük <gülüyor> sıçrama çok büyük fakat potansiyel çok daha önemli. Çünkü bunun aşağı yukarı 4-5 katıra çıkması söz konusu önümüzdeki yıllarda bu üretimin ee, ve biliyorsun o sırada zaten tam ben gittiğimin birkaç gün öncesinde büyük bir şey konferansı olmuştu orada enerji önemli anlaşmalar yapmıştı şey hükümet Kürdistan Özerk Yönetimi uluslararası petrol şirketleriyle ve bu petrolün şeyle boru hatlarıyla Türkiye üzerinden Dünyaya sevk edilmesi, dünya pazarlarına çıkması söz konusuydu. Bu yetmiyor yani bir de doğal gaz var. Daha hiç dokunulmamış durumda. Gene şeyin bana söylediği, bakanın söylediği bu 40 milyar metreküp olarak ya da 40 trilyon galiba metreküp olarak işte tahmin ediliyor burası. Yani bu rakam tabi bir şey ifade etmeyebilir. Dinleyicilere şöyle söyledi bana bu Türkiye'nin 300 yıllık doğal gaz ihtiyacı dedi. Şimdi tabii hepsi Türkiye satın alacak diye bir şey yok ama doğal gazın da gene ayrı boru hatlarıyla Türkiye üzerinden sevk edilmesi söz konusu. Şimdi Türkiye'nin orada yani tabii nispeten daha ucuza mal edebilir, petrol ithalatını, doğal gaz ithalatını arttırabilir bu şekilde Kuzey Irak'tan. Yeni bir tedarikçi böylece ortaya çıkmış oluyor. Bunun tabii stratejik, politik önemi var. Bir miktar ucusa da gelebilir ama daha önemlisi, müthiş bir zenginleşme söz konusu olacak. Yani tam bir petrol zengini ülke olacak. Ya Irak zaten dünyanın iki numaralı şeyi, petrol şeyi rezerv sahibi. Bu potansiyel daha tümüyle devreye girmediği. Zaten Irak büyük bir şey olma yolunda. Suudi Arabistan. Üstelik çok daha büyük bir nüfusu var. Üstelik nispeten yoksul bir nüfus. Ve bu ülke Kuzey Irak Kyrgyzstan'da dahil olmak üzere şeyin Kuzey Irak dahil olmak üzere büyük bir şey petrol zengini bir ülke olacak. Doğal gaz zengini, enerji zengini bir ülke olacak. Büyük bir ihtimalle Kişi başına gelir Türkiye'yi sonlayacak önümüzdeki 5-6 yıl içinde 15-16 bin belki 20 bin dolarlara çıkacak. E, Tabi eğer istikrar olursa şimdi bu, bu Türkiye için muazzam bir ihracat pazarı. Zaten şu anda Irak 2 numaralı ihracat pazarı Almanya'nın hemen ardından 10 milyar doları geçti 11 milyar dolara geliyor. Ya evet, bir ihtimalle yani, zaten bir numaralı pazar olacak. Müthiş de bir e, imar faaliyeti vardı. Ali Bilge de e, bundan tabii, bahsediyor. Yani, ayrıca, tabii yani 15 üniversite kurulması. Aynen inşaat e, firmalarının e, orada elde ettiği gelirler de Bunun üstüne koy ve bu ticarette şu anda Türkiye muazzam dış ticaret fazlası veriyor. Yani hiçbir ülkeyle zaten çok istisna dış ticaret fazlası verdiği ülkeler Irakla verdiği dış ticaret fazlası devasa biliyorsun büyük dış, dış ticaret açığımız var devasa fazla veriyor Şimdi ne, ne demek e, dış ticaret fazlası ne demek dinleyiciler yani çok daha faz, sattığı malın değeri oradan satın aldığından çok daha fazla fazla evet e zaten çok fazla her olur. iki çok... şirketten biri de genel bilgenin söylediğine göre. Türkiye'den gidenler ve tüm inşaat faaliyetlerinin, tüm ekonomik faaliyetlerin içinde de Türkiye firmaları var. Tabii. Bir de on binlerce insanın da orada çalıştığı. Aynen, gibi. aynen. yani şimdi uzun lafın kısası bu önümüzdeki dönemde bu ihracat şeyinde daha fazla oradan onların hem daha fazla petrol ve doğalgaz e, ihrac etmeleri sayesinde gelirlerinin hızla artması Türkiye'nin ihracatını da arttıracak. Gene bana bakanın söylediği bu 10 milyarlık ihracatın %70-80'i şeye gidiyormuş Kuzey Irak'a. Oradan bir kısmı tekrar güneye satılıyormuş. Yani uzun lafın kısası Irak petrol zengini Irak özellikle de Kuzey Irak yani Kürdistan özel bölgesi o Erzurum'daki 5-6 yıl içinde çok önemli bir petrol zengini ülke olacak. Bu zaten bu petrol zengin olduğunuz zaman sanayi manayi falan da gelişmiyor. Evet. Genelde işte hizmetler gelişiyor. Bu ithal ediyorsunuz malları. Neyse ki burada Türkiye açısından baş konsolos da o zaman Erbil'deki çok esaslı bir baş konsolosumuz vardı. Onunla da tanıştık. Onun da şunu söylemişti yani biz çok şey konuştuk da bu tarihi fırsattır. Bu Türkiye bu tarihi fırsatı kaçırırsa da bu döerler demişti ya. Yani. Seyfettin Bey çok özür dilerim araya girdim. Evet. istikrar devam ederse demiştiniz. istikrarın devam etmemesi Aa, gibi bir tehdit orada var mı? Evet. Tabii bu, bu siyasi boyuta geliyoruz. Şimdi buraya kadar anlatılanlar gayet iyi. Bir ara Bağdat çok biliyorsun hop oturup hop kalkıyordu. Şiddetle karşı çıkıyordu bu Petrolün Türkiye üzerinden Bağımsız bir şekilde Sevk edilmesine Şimdi Anladığım kadarıyla pek sesi çıkmadı Maliki'nin biliyorsunuz bir, Bu Barzani'nin Diyarbakır'a gelmesinden Kısa bir süre önce Davutoğlu gitti Bağdat'a Anlaşılan belli güvenceler verildi Orada bir anlaşma oldu Amerikalılar da Irak eyvah bölünecek diye O kadar Kürtleri Kuzey Irak'ta Desteklediler desteklediler Ne zaman Türkiye Kürtlerle Anlaşmaya kalkıştı bu sefer Amerikalılar da mırınkırın etmeye başladılar. Neyse bunlardan pek ses çıkmıyor. Şimdi anlaşılan orada önemli bir anlaşma oldu ve petrol akacak. Şimdi bu çok büyük bir tarihi fırsat. Fakat istikrar meselesine gelince ya Türkiye kendi Kürt sorununu çözmeden, PKK silahsızlanmadan, orada şiddet son bulmadan, Suriye meselesi, Rojava meselesi çıktı ki bu yeni bir tabii. Bu denklemin içinde yeni bir usul Olarak ortaya çıktı Şimdi o biliyorsunuz işte oradaki Kürtler daha çok PKK'ya çok yakın PYD oradaki Kürt örgütü O bölgeye hakim oldu Anlaşılıyor Özellik yapmak istiyor Şimdi tamam Bizimkiler Mesut Barzani'nin ki Biliyorsun dinleyiciler de Herhalde biliyorlar bir Orada muhafazakar Nispeten işte İslamcı bir milliyetçi Kürt damar var. Öbür tarafta tabii PKK'nın temsil ettiği damar daha diyelim, Laik. seküler, daha layık, Laik daha sol Hı -hı. bir damar. Şimdi burada tabii Türkiye'de doğal olarak daha doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bir seçim yapmış durumda. Kendi açısından tutarlı bir seçim bu pek akaya karşı o zaman ben bir taraftan da şöyle ittifak kurayım siyasi ittifak kurayım dediler ve bu ittifak aslında e, bir anlamda ilan edildi Diyarbakır'da yani bunlar tabi böyle bir yarından bugünden yarını olan şeyler değil bunlar hazırlanıyordu son bir yıldır bir buçuk yıldır ama orada resmen nikah kıyıldı Diyarbakır'da e, ve bu tabi çok e, önemli gelişmeler de yol açacak yani Burada bir e, PKK ile çatışma ortamına tekrar girilecek olursa evet Barzani önemli müttefik olabilir ama buna da çok fazla güvenmemek lazım. Barzani her zaman şunu söyledi ben Kürtler ile çatışmam her ne kadar Rojava'daki gelişmeler belki bu şeyi biraz değiştirse de e, PKK şeyin Barzani'nin ilkesini e, bilemiyoruz. Burada tabii istikrar şeyden geçiyor sonuçta bu barış sürecinden geçiyor. Yani, Peki Ö Öcalan bu konuda Abdullah Öcalan PKK'nın lideri e, <gülüyor> Ne ne düşünüyor bu konuda Valla şimdi bilmiyoruz Orada ben de işte dünkü yazında hmm. Radikal'de o, Onu vurguladım Yani Barzani ile Öcalan Arasında bir rekabet iyice su yüzüne çıktı Bu Suriye ile birlikte Çünkü şöyle yani Kandil Tamam tolere ediliyordu Zaten Barzani'nin o kadar gücü de yok kandille bir çatışmaya girecek ölçüde. Fakat Suriye'de bu Rojava, yani Suriye'deki iç savaş, oradaki Rojava dediğimiz işte Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin yoğun olduğu bir bölge. Bu iç savaş ortamında orada PYD adlı örgüt hakim oldu ki bu PKK'ya yakın. ve Orada fiilen özel bir aslında yönetim kurdu. Bu fiil, fiiliyattan ne kadar resmiyata geçecek? Şimdi o tartışmalar var. Şimdi bu Tabii Türkiye açısından da yeni bir denklem çünkü. Kürtlerin gene dinleyiciler hiç kuşkusuz biliyorlar. Kürtlerin büyük çoğunluğu Türkiye'de. Bir kere yani toplamda aşağı yukarı herhalde Orta Doğu'da 20 milyon Kürt yaşıyor. Onun nereden baksan işte 12-13 belki evet herhalde o kadar 12-13 milyonu Türkiye'de artı Türkiye'nin Kürt coğrafyası Genel olarak Ortadağ'daki Kürt coğrafyasının siklet merkezi Diyarbakır hep kültürel e, siyasi başkent olarak görülmüş. Ve tarihi evet. Yani şimdi orada dolayısıyla iş şuraya geldi bu istikrar barış süreci vesaire bütün bu karmaşık ilişkiler Türkiye'deki e, Kürt coğrafyasında siyasi olarak hegemonya kimde olacak? Yani Adalet ve Kalkınma Partisi ile BDP arasında ya da isterseniz PKK deyin ama BDP diyelim Barış ve Demokrasi Partisi arasındaki siyasi rekabet teşhimi yeni bir aktör daha geldi. O da işte Barzani'nin tarihi partisi Kürdistan Demokratik Partisi ki bunun şeyleri de vardı, networkleri de vardı Türkiye'de tarihi olarak. Sempatizanları vardı vesaire. Şimdi hemen bu ziyaretten sonra çok ilginç bir gelişme oldu. Bu partinin böyle bir partinin Türkiye'de de kurulma hazırlıklarının olduğu ortaya çıktı. Hmm. Ve kurulacağı ortaya çıktı. Şimdi dolayısıyla Türkiye bir şekilde yani daha doğrusu Türkiye demeyelim Azat ve Kalkınma Partisi iktidarı bu Kürtler arasındaki siyasi rekabete çatışmaya da müdahil oluyor. Şimdi bunlar çok yeni şeyler ve Nereye gidecek bu sonu tabi tam bilemiyoruz evet, ama. Dün vardı mesela KDP'nin KDP Türkiye diye bir parti kurulması ve kurucuları arasında Sertaç Bucağın oldu. Evet. İzamettin Taş ve Leyla Zanan'ın da daha sonra katılabileceği Leyla haberi. Leyla Zanan'ın katıl, buraya katılacak olması ne kadar doğru teyit edildi mi bilemiyorum. Müjgan Habis'in haberiydi evet. Aa, yani zannı evet. kazanmak bizi mutlu eder demişti. Evet net bir şey yok yani Taş yok. ve Çürükkaya evet. gibi eski PKK'larla da temaslar sürüyor diye bir evet. kaçınılmaz olarak biraz da spekülatif unsurları olan bir haberdi ama gene de Evet. Şimdi ama tabii şey çok önemli. Yani Başbakanın Diyarbakır'da eee bir takım tabuları kırdı. Yani bir kere af konusunu tamam. Sonradan Gene geri, geri adım attı fakat böyle yapıyor yani işte iki adım ileri bir adım geri ama at gündeme geldi yani zaten bu işin şeyi burada çözümü burada anahtar burada yani sen PKK'nın silahsızlanmasını ve tamamen bu bir siyasi hareket olarak Türkiye'nin şeyine siyasetine katılmasını istiyorsan bir seçim şeyini bunu daha önce de konuştuk. Seçim sistemini değiştireceksin Seçim yasasını bu %10 barajını Kaldıracaksın kaldırmıyorsan da Makul bir düzeye en azından Getireceksin İki, şeyleri Ceza yasasını değiştireceksin Şiddete Bulaşmamış insanları Sırf işte terör Yataklık yok bilmem terör Propagandası vesaire Gibi bir takım suçlar İstisnar istinad isti Ay isnate edilerek içeri attın insanları, dışarı çıkartacaksın. Bir de o şu anda eli silahlı insanları silahsızlandırırken onlara aynı zamanda Türkiye'nin sosyal ve siyasi hayatına katılma şeyini yaratacaksın, ortamını yaratacaksın, koşullarını yaratacaksın. Şimdi bunu ilan etti şey başbakan. Yani çok net değil ama bu bu doğru. Bu, bu Şimdi bu tabii nasıl olacak orada benim gördüğüm kadarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi şundan da çekiniyor. Oradaki rekabette yani Doğu ve Güneydoğu'daki BDP ile AKP arasındaki siyasi rekabette kimin hegemon olacağı, kimin orada egemen olacağı çok kritik bir soru haline geldi. Bunun Adalet ve Kalkınma Partisi olacağına dair çok da fazla bir garanti yok. Şimdi orada dolayısıyla pek şeyin karşısına, BDP'nin karşısına başka Kürt şeylerinin de çıkması, rakiplerin çıkması, siyasi rakiplerin çıkması anladığım kadarıyla bu stratejinin önemli bir parçası. Şeyi unutmayalım, Hürpar'la daha önce konuştu, şey, şey yanlış mı söylüyorum? Hüdapar. Hüda Hüdapar. Hüdapar, Hüdapar. Evet. Ee, yani onu biliyoruz o eski Hizbullah'ın bir Hizbullah, adeta evet, evet. siyasi siyasal uzantısı çok radikal İslamcı bir damar var orada Kürtlerin içinde İnkar da etmiyorlar bu durumu Evet Hizbullah. ama yani inkar ediyor ama işte aşağı etmiyor, koyuyoruz etmiyor. umarım tabi herkes değişebilir yani bizler de değiştik tamam Hizbullah'la umarım en azından o Hizbullah'ın korkunç cinayet geçmişiyle aralarına Kenceme, çok kalın cinayet, bir evet. çizgi çekmişlerdi ama sonuçta orada böyle bir damar var ve o şimdilik bir siyasi parti olarak temayiz etmiş durumda Adalet ve Kalkınma Partisi ile herhalde ittifak konuşuyorlar şimdi artı denkleme Kürdistan işte Demokratik Partisi giriyor şimdi bütün bunlar tabii oradaki siyasi mücadeleyi kısıtlayacak benim Endişem şudur yani bunu bu, bütün bu ittifaklar tamam yapabilirsiniz ama burada yani şeyi BDP'yi yok etmek, köşeye sıkıştırmak vesaire e, e, iş dönüşürse tabii e, öbür taraftan da bu barış sürecinin silahsızlanmayla ve nispeten bir afla e, bitecek e, bir e, süreci de torpillemiş olursunuz aynı zamanda. Bunu nasıl yönetecek Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi? Doğrusu ben de kestiremiyorum şu anda. Evet, bunu daha epey konuşacağız herhalde. Yani Bilge de AKP'nin, BDP'nin heterojen yapısından faydalanmak için hamleler içinde olduğunu da söylüyordu. O da zaten bir bir evet. yazısında. Evet, bunu daha epek ekonomik boyutu önde gelmek üzere konuşmaya devam edeceğiz herhalde. Tabii, çok önemli. Tabii şurada var, şey Güney, biraz önce söyledim, hızlı zenginleşmiş. Şimdi 4-5 bin dolar demişti işte Sanayi Bakanı. Yani herhalde aşağı yukarı doğru tahmin ediyor. <gülüyor> Hadi biraz daha az olsun ama önümüzdeki yıllarda dediğim gibi bu nereden baksan... Yani 14-15 bin dolara kadar çıkacak 5-6 yıl içinde ya da 7-8 yıl içinde. E şimdi bizim e, Doğu ve Güneydoğu'da ortalama ne kadar diye baktığı zaman Türkiye'de biliyorsun ortalama işte 10.500 500 dolar. E, Güneydoğu'da bunun aşağı yukarı deviri, evet, e, evet, 3 deviri. 3-4 dolar. Şimdi orada muazzam bir de şey çıkacak ortaya eşitsizlik çıkacak. Şimdi o yani bu, bu eşitsizlik hep de e, görecek bizim Kürtler de biz de onlar gibi zengin olmak istiyoruz diyecekler. Şimdi dolayısıyla orada bu e, biraz önce söylediğim oradaki zenginleşmenin tabii Türkiye işte ihracatıyla bilmem ne pay alacak ama bunun aynı zamanda şeye de doğuda güneydoğuya bunun önemli bir kısmının da aktarılması lazım. Onun mekanizmalarının Ekonomik mekanizmalarının da kurulması lazım Yani o işte ihracatçı firmaların Doğu ve Güneydoğu'da Gelişmesi lazım Orada sanayileşmenin gelişmesi lazım Hizmetlerin gelişmesi lazım ki Gelirler artsın ee, Devlet belki e, Bilemiyorum işte bu barış süreci O bakımdan da çok anahtar evet. ee, Şimdi bütün bunlar Çok ilginç yani parametreler Tamamen değişti, değişti evet. yani Nereden nereye geldik Ve bunun ne gibi sonuçlar Tabii ortaya çıkartacağını da Doğrusu bilemiyoruz Ama şurası bir gerçek eğer Türkiye hem kendi Kürtleriyle Hem işte Kuzey Irak'ta hem Suriye'de Tabii bir de İran meselesi var Onu hiç konuşmayalım Başka bir zaman belki konuşuruz Bir şey Dostane ilişkiler kurduğu zaman Bunun kurumsal yapısını Oluşturduğu zaman işte bu Kurumsal yapı da nasıl oluşacak Onu da bilmiyoruz yani İşte özel bölgeler mi olacak her ülkenin içinde yoksa farklı farklı şeyler mi olacak bilemiyoruz. Ama bunlar olduğu takdirde önümüzdeki 10 yılda diyelim Orta Doğu'nun ve Türkiye'nin tabii çeyresi değişecek yani. Çok açık. Evet bir Bu, çok Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzenin şey olması demek. Ne olması demek. Evet. Öte yandan bir de çok önemli bir başka parametreydi ileride konuşmalıyız. Bu enerjiye dayalı büyüme kalkınma politik bir şeyleriyle fosil yakıta dayalı gelişmenin yaratacağı büyük kuraklık su evet. mücadeleleri başka çatışmalar. Onu da koymamız gerekiyor tabii. şart yani. Evet evet onları da ayrıca konuşmak, konuşmak lazım. Var. Peki çok teşekkür ederiz Ben teşekkür görüşmek ediyorum. Üzere. İyi yayınlar.